Tur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla and olsun Tur'a, neşredilmiş kağıtlar içinde yazılı kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana, dolan denize ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz vakidir, inecektir. Onu def edecek hiçbir şey de yoktur. O gün gök sallanıp çalkanır. Dağlar yerinden kopup yürür. Vay artık o gün peygamberleri önce tekzip edenlere ki onlar daldıkları batıl içinde oynayıp duranlardır. O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılırlar. Şöyle denilecek işte sizin yalan saymakta idiyiniz ateş budur. Peki bu da mı sihir Yoksa siz yine büyülendiğinizde görmüyor musunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Siz cebirdir. Siz ancak yapa geldiklerinizin cezasına çarpılıyorsunuz. Şüphesiz ki fenalıktan sakınanlar cennetler nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk yağab olarak rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuştur. Şöyle denilir, İyi amel ve hareket etmiş olduğunuz için afiyetle yiyin, için. Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslananlar olarak biz onlara şahin gözlü hurileri eş yaptık. İman edip de zürriyetleri de iman ile kendilerine tabi olanlar yok mu? Biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amelinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kazancı mukabilinde bir rehindir. Onlara canlarının isteyeceği meyveleri, etleri de bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. O sadefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlarda kendilerine hizmet için etraflarında dönerler. Ehli cennet birbirine yönelip hallerini ve amellerini soruştururlar. Şöyle diyerek: Biz hakikat bundan evvel dünyada ailelerimiz içinde akibetimizden korkanlardık. İşte Allah bize mağfiret ve rahmetini lütfetti. Bizi sağ yeli azabından korudu. Gerçek biz bundan evvel Muhit olarak ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o, evet o, vaadinde sadık, ihsanı bol, çok esirgeyicidir. Habibim, sen hemen öğüt vermekte devam et, öyle ya. Sen Rabbinin nimeti sayesinde ne bir kahin ne de bir mecnun değilsin. Yoksa o bir şairdir. Biz onun zamanın felaketli hadiselerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar? De ki, bekleyin. Çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yahut, bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yoksa, onlar azgınlar güruhumudur Yahut, onu kendisi mi uydurup söyledi diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Öyleyse, onlar da eğer doğru söyleyenlerse onun gibi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 ve galip kimseler mi? Yoksa onlara has bir merdiven vardır da onun üstünden mi dinliyorlar? Öyleyse dinleyicileri açık bir bürham getirsinler. Yahut kızlar onun, oğullar sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar bundan mütevellit borçtan dolayı ağır bir yük altına mı girmişlerdir? Yahut gaybın ilmi kendilerinin yanındadır da bunu onlar mı yazıyorlar? Yoksa sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenler kurdukları o tuzağa kendileri düşüp mağlup olmuşlardır, olacaklardır. Yahut onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların katmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. Eğer gökten bir parça düşer görseler, bu derler birbiri üstüne yığılmış bir buluttur. Artık onları çarpılacakları günlerine kadar hallerine bırak. O gün tuzakları hiçbir şeyle kendilerine fayda vermeyecek, onlara yardım da edilmeyecektir. Muhakkak ki o zulmedenlere bundan evvel de bir asak var. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. ''Sen Rabbinin hükmüne rıza ile sabret. Çünkü muhakkak sen bizim gözlerimiz önündesin. Kalkacağın zamanda Rabbine hamd ile tesbih ve tenzih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra dahi tesbih et.''